Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Üzerinde yaşadığımız dünyanın, Adem aleyhisselamın cennetten gönderildiği bir yer olduğunu, Biliyoruz. Adem aleyhisselamla beraber cennetten çıkmasının fiili sebebi olan iblisin de gönderildiğini biliyoruz. Adem aleyhisselam ve iblisin dünyaya geldiklerinde dünya bugünkü gibi Ormanlı, dereli, okyanuslu Vadili, dağlı bir yerdi şüphesiz Filan yerler çöl oldu Filan yerler orman oldu Filan yerlerde şehirler kuruldu Filan yerlerde afetler oldu Seller oldu Allah azab indirdi Lüt aleyhisselamın kavmi helak oldu Vesaire Dünya üzerinde coğrafyada ve dünya yaşantısında pek çok değişiklikler oldu. Ancak insanoğlunun imtihanı ve bu imtihana karşı iblisin kurduğu tuzaklar esasen hiç değişmeden devam etmektedir. Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı dünyaya gönderdiğinde yarattığı cennette aynıdır. İman şartı da o cennet için aynıdır. İblis de aynı iblistir. İblisin de taktiklerinde değişiklik yoktur. Allah'ın cennete girecek kullarında aradığı şart namede de değişiklik yoktur. Adem aleyhisselam şu dünyada hangi imanla iman ettiyse ve cennete hangi şartlarla girecekse Muhammed aleyhisselatü vesselamın da davet ettiği iman o imandır. Fruat dediğimiz 3-5-10 meseledeki değişiklik, cennetin şartnamelerindeki değişiklik değildir. İblisin de, şimdi kullandığı internetle, 4000 sene önce, 7000 sene önce kullandığı o zamanın interneti, aynı şey. Şimdi sosyal medya kullanıyor, o zaman kabileciliği kullanıyordu. Şimdi mesaj çekiliyor, o zaman fiskos çektiriyordu, dedikodu çektiriyordu. İpler, onun elinde olması bakımından, şu dünyanın oyununda, bir değişiklik yoktur. Tezgah aynı tezgahtır. pazarlamacı aynı pazarlamacıdır. Kardeşlerim, bunun içinde Kur'an ebedi bir kitaptır. Bunun için Kur'anımızın bedir gazvesini anlattığı ayetlerini hazmedenler o gazvenin mücahitleri gibi bir ömür geçirebilirler. Bedir'i Medine'nin 150 km yakınında, bir kasabanın adı zannedip kalanlar, hep, Ebu Sufyan'ın ordularına perişan olurlar. Bedir'i, Kavrayabilenler Kur'an'ın anlattığı şekilde, Uhud'u kavrayabilenler, Hende'yi, ahzabı kavrayabilenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ashabının, Anladığını anlarlar. Böylece onlarla beraber olmak, Ashab-ı kiramla beraber olmak yoluna girmiş olurlar. Kur'an, Tek bir ayeti dahi o zamandı, şimdi kalktı tedavülden ayet değildir. O gün inmiştir, bugün inmesi gerekendir. Bu sebeple Yusuf aleyhisselamın kıssasının anlatıldığı Yusuf suresini Yakub'un çocukları arasındaki bir macera olarak anlayanlar bundan çizgi film yapıp çocuklarını teselli etmek için bunu öğrenenler Kur'an'ın bir suresinden ve o suredeki yüzlerce ayrıntıdan uzak bir Müslümanlık yaşarlar. 1/114 oranında eksik bir Müslümanlıktır o. Çünkü Kur'an bütününe iman edildiğinde iman edilmiş kitap olur. Bugün Kur'an Azimuşşa'nın anlaşılması ne kadar gerekli ise bu gereklilik oranı Ebu Bekir, radıyallahu anhın anladığı oran kadardır. Bu nedenle kardeşlerim, bugün dünyada iblisin oyunları açısından aletler değişmiş, mantık değişmemiştir diyoruz. Bunu da Kur'anımızın herhangi bir satırındaki bir meseleyi bugüne uyarlayarak ispat edelim istiyoruz. Burada bugün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kendisinin ve en yakın iki sahabisi olan Ebubekir ve kızı Ayşe radıyallahu anhuman içinde bulunduğu büyük bir hadiseyi bugüne taşıyarak Müslümanlığımızı o kalitede bugün yaşayabilmek için bu olayı anlamamız gerekir diyoruz. İfk olayı Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinde Allahu Teala'nın 11 ve 20. ayetlerde zikrettiği İfk olayı bu olayı konuşacağız. Bir satır olarak nedir ifk olayı? Onu hatırlayalım. Münafıkların başını çektiği ama bazı Müslümanların da içine katıldığı iftira olayı. İftiraya konu olan Ebubekir'in kızı, rahmetel alemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı, müminlerin anası Ayşe radıyallahu anha. İftira da bir kadına yapılabilecek en büyük iftira, ifteti, namusu ile ilgili iftira. Göz göre göre, herkesin gözü önünde bir dedikodu fırtınasıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ciğerinin sökülmeye çalışıldığı büyük bir fitne. Kur'an'ımız buna ifk adını veriyor. Uydurma sahte iftira demek. Ifk. Nur suresinin 11. ayetinden 20. ayetine kadar olan Bölüm baştan sona bu olayı teferruatıyla anlatmıyor, sonuçlarıyla önümüze koyuyor. Bu olaya bu iki dersimizde temas edeceğiz. Ancak tekrar baştaki sözlerime dönüyorum. Kur'an bugünün de kitabıdır. Çünkü bugün de Kur'an'a iman edenler cennete girecekler. İnşaAllah. Kur'an'ın her ayeti, istisnası yok. Her ayeti, dün, Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ı ne kadar ilgilendiriyorduysa, bugün, bugün, filanca Müslüman'ı da o kadar ilgilendiriyordur. Bu ifk olayı Aişe radıyallahu anhanın üzerinden Ceryan etmiş bir olay Aişe bu dünyadan Rabbine gideli Neredeyse 1400 sene oldu Aişe yok Operasyonu gerçekleştiren Abdullah ibni Übey ibn Selül de yok bu olay tarihin içinde kayboldu gitti belki. Ama o olayı tezgahlayan iblisin planı ve iblise maşa olacak tiniyetteki insan sayısı hala dünyada mevcuttur. Bu nedenle Kur'an'ın Nur suresinin 11. 20. ayetleri bu mübarek 10 ayet bir sayfa kadar yaklaşık Kur'an-ı Kerim'de Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde ortaya çıkan bir faciayı anlatıyor görünür ama kıyamete kadar iman eden müminler ders görsün diye anlatır. İblis aynı iblistir. Şu Medine'yi kara bulutlarla kuşatan facianın tezgahlayıcı maşası Abdullah İbni Übey İbni Selul'ün kafa yapısı hala insanlıkta mevcuttur. Bu olayı Müslümanlar olarak biz Medine'de gerçekleşmiş çok acı bir hatıra olarak görürsek, diğer Kur'an'ın bütün anlattığı olaylar gibi, o zamana ait bir olay olarak görürsek, tek kelime ile söyleyeceğim ki, işte böyle Müslüman oluruz o zaman. Şamara olanına döneriz. Aile huzurumuzu mercekle ararız. İzzetimiz, itibarımızın, olmadığı bir dünyada yaşarız. Şimdi kardeşlerim, ifk olayını, bugün Müslümanlar olarak, nasıl anlamamız gerektiğini, ve böylece de dünyanın, dönüşüne dair, üzerinde bulunduğumuz dünyanın, bize etki eden, serüvenine ait, bir ayrıntıya gireceğiz ama önce birkaç hakikati perçinleyelim. Biliyoruz bu hakikatları biliyoruz ama ifk olayını Medine'de kara bir hatıra olarak anlamakla mümin toplumun her sabah başına gelebilmesi muhtemel bir facia adayı olarak, muhtemel bir olay olarak anlamak ve tedbir almak da gerekiyorsa eğer, bazı ön sözler gerekiyor. Bir, birinci ön sözümüz. Allah, Celle Celaluhu, insan, İslam dini, Dünya ve kulluk imtihanı ve cennet ya da cehennem olarak sonuçlanacak olan akıbet. Medine ile bugün aynı şeylerdir. Biz İstanbul'dan bu olayı okuyoruz ama ifk olayı Medine-i Münevvere'de ortaya çıktı. Tekrar ediyorum, Allah aynı Allah'tır Celle Celaluhu. İnsan aynı insanı konuşuyoruz, iki kulak iki göz. İki dudak, bir dil, iki ayak, iki el. Mide, ciğer, kalp, beyin, tırnak, göz. Aynı insan. Aynı Adem'in çocukları Medine'deydi İstanbul'da. Aynı Allah, aynı insan, aynı İslam. Tek bir kelime ilavesi yok, eksiği yok, aynı İslam. Dünya aynı dünya. Yine 24 saatlik günler, yine yaz kış var, yine buğday ekmek olarak yeniyor, yine su insanın temel ihtiyacı, yine güneş hararet yapıyor, terletiyor, kışın üşüyor. Aynı dünya. Evleniliyor, boşanılıyor, ticaret yapılıyor, savaşlar yapılıyor, hiçbir şey değişmedi. Ve kulluk beklentisi, kulluk emri aynı şey. Bir şey değişmedi. Ve bütün bunların sonucu olan cennet veya cehennem hiç değişmedi. Ve değişmeyecek kıyamete kadar. İnsan merihe taşınsa bile, uzayda gece kondular yapıp insanoğlu oraya yerleşse bile, bu altı madde değişmeyecek. Allah, insan, İslam, dünya, imtihan ve akıbet, cennet veya cehennem olan akıbet asla değişmeyecek. İnsanoğlu o zaman dünyada, belki toplam olarak Adem aleyhisselamdan beri, Diyelim 5 milyar insan yaşamıştı. Şimdi 10 milyar oldu. İnsanoğlu 100 milyar olacak olsa bile, bu altı madde değişmeyecek. Birinci ön sözümüz bu. Bunu unutmuyoruz. Birinci ön söz. Bu ön sözleri ne için yapma ihtiyacı hissediyorum? Aksi takdirde, İfk olayını da anlayamayız. Hacerül Esved'i de anlayamayız. Medine'ye hicret niye yapıldığını da anlayamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'in damadı niye oldu bunu da anlayamayız. İkinci ön sözümüz. İnşallah birincisi anlaşılmıştır. Medine'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında iman edip toplanmış bulunan müminlere sahabi diyoruz. Ashab-ı kiram topluca hepsine verilen isim. Bir fert olarak anıldıklarında sahabi diyoruz. Ashab-ı kiram fert olarak anıldığında sahabi veya toplu olarak anıldıklarında ashab, insan toplumuydular. Kanatları yoktu. Yeme içme, uyuma, yürüme, hava alma, su içme zorundaydılar. Bugün, bir fert olarak, herhangi birimiz neyse, ashabın içinden de, herhangi biri oydu. İnsan, kümesinin, birleşmiş şekli olarak, ashab-ı kiram, 120 bin kişi olarak, insan topluluğuydular. Bütün, bütün, Toplumlar için insan olarak ne gerekiyor ise, ne şart ise ashab-ı kiram için de Allah onlardan razı olsun gerekliydi bu. Sahabe oldukları için yatak odaları olmayan evlerde yaşamıyorlardı. Onlar sahabiydi diye kesince parmakları acımıyordu diye bir şey yok. Acıkmıyorlardı diye bir şey yok üşümezlerdi diye bir şey yok. Korkmazlardı diye bir şey yok. Bugün, kuzeyde veya güneyde, doğuda ya da batıda herhangi bir toplum insan olarak nasıl oluşuyorsa, ashab da öyle oluştu. Evleri var, ticaret yapıyorlar, ziraat yapıyorlar, acıkıyorlar, kimi tatlı seviyor, kimi tuzlu seviyor. İnsan gerek. Toplumun içinde iyileri var, kötüleri var. Herhangi bir şekilde insan olmalarından kaynaklanan bir ihtiyaçlarından muaf değildiler. En can alıcı örneği olarak sahabi oldukları için, Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine girip çıktıkları için cinselliklerinde bir kısıtlama olmamıştı. Eşleriyle, kocaları veya hanımlarıyla yüzde yüz uyumlu, hiç çıt çıkmadan yaşanan bir hayatları yoktu. İnsan neyse onlar da oydular. Bu nedenle masum değildiler. olayında göreceğiz. İfk olayında göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, onun iki can dostu, Medine'yi bağırları gibi peygambere açan, aleyhissalatu vesselam, sür atını denize sürdük arkandan ya Resulallah diyen iki kişi, Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade, radıyallahu anhuma, bu ifk olayı yüzünden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda az kalsın birbirlerinin kafasını vuruyorlardı. İnsandılar çünkü. Ashab-ı kiram, insan oldukları için, insan topluluğunu oluşturdukları için bizim örneğimizdirler zaten. Göklerde yüz bin melek bizim örneğimiz değil. Melekler, standartımızda değil ki nelerini ölçü alıp da biz, onlar gibi iyi mümin olalım diye gayret edeceğiz. Müminler, sahabi olduklarında da, on nesil, yirmi nesil sonra gelen bir nesil de olsalar, insan olarak mümin olurlar. Binaenaleyh, ashab-ı kiramı düşünürken, bir gerçeği unutmayacağız. İnsandılar, melek değildiler. En iyileri hata yapabildi. Allah mağfiret ve rahmeti ile ilgili, lütfu, ihsanı ile ilgili tecelliyatını da onların üzerine yaptı. En ağır suçlara karşı Allah en derin merhametiyle onlara muamele etti. Ve böylece kurtuldular. Eğer bu ikinci ön sözüm anlaşılmazsa, ashab-ı kiramı melekleşmiş, insanlıktan yükselmiş kimseler olarak görürsek, Kur'an'ın var dediği ifk olayını koyacak bir yer bulamayız. Ve eğitim dışı kalması gereken bir anlayıştan dolayı Kur'an'dan istifade edemeyiz. Akibet olarak da iften beter olaylar başımızda döner durur. Üçüncü ön sözümüz. İfk olayını anlayabilmek için kitabımız Kur'an'dan, On mübarek ayeti anlayıp şu dünyanın etrafımızda kafirlerle, Müslümanlarla ortak yaşadığımız şu dünyada veya kendi iç dünyamızda nasıl döndüğünü anlayabilmek için. ifk olayını anlayacağız. İfk olayını anlayabilmek için kafalarımızın, zihin yapımızın Kur'an'dan 10 ayet anlamaya hazır olması lazım. Şimdi, üçüncü kuralımıza geçelim. Kardeşlerim, Medine'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında durduğu, etten, kemikten, surlar örülerek korunduğu, o mübarek şehirde, müminler bir, kafirler iki, münafıklar üç, grup olarak yaşıyorlardı. Herhangi bir şekilde, münafıkların bulunmadığı bir Medine, hayal edemeyiz. Halbuki Medine, Cebrail Aleyhisselam'ın dakika başı gelip gittiği bir yer. Kim çok uzun matematik rakamları kullanabiliyorsa kullansın, şu kadar kare köklü bilmem ne desin, ondan daha fazla meleğin girdiği çıktığı bir yer. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin mübarek, bedeni için kıyamete kadar emanete değer bulunmuş bir toprak Medine toprağı. Ama müminler, yeni başlarında kafirler araya sızmış, yakalanamayan münafıklardan oluşan Medine vardı. Öyle oturup ders halkalarında, göklerden düşmüş bir toprak parçası, melekten başkasının yaşamadığı Medine, hurileşmiş sahabiler, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Munafık kaynıyordu. Ömer'i şehit edecek kafir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında yaşıyordu, Peygamber Aleyhisselam'ın kabri şerifine sadece 5 metre mesafede Ömer sabah namazı kıldırırken şehit edildi. Bir kafir tarafından. Bu üçüncü hakikat, hayali İslam devleti peşinde olanların, hayali kurdukları vakıflar, dernekler ve projeler üzerinden, ümmeti Muhammed'i sanal bir ortamda, Gece uykusunda afetlere yakalanacak projeler çizenlerin Dikkat etmesi gereken bir hakikat bu Ümmeti Muhammed hayalci bir ümmet değildir Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Hiç istisna etmeden Herhangi bir istisnaya gerek olmadan söylüyoruz Kafirlerle Hristiyan ve Yahudiler Ve Aynı şekilde münafıklarla iç içe yaşadılar. Kafirden ve münafıktan arınmış bir medine olmadı. Hatta şehadet şerbetini içtiğinde Ömer Rıdıyullah'a "Kim beni öldürdü?" diye sormuştu hatırlarsanız. Ne demiştiler İbn Abbas ne demişti o zaman filan mecusi. Kim filan mecusi ateş perest. Ömer radıyallahu ne demişti İbn Abbas o zaman İbn Abbas, sana demedim mi ben şu Medine'den kafirleri toptan atalım, bak engel olmuştunuz buna demişti. Kendi katilini maaş verip adeta Medine'de kalmasını sağlamıştı Ömer. Çünkü iman, küfür ve nifak birinci sayfası açıldığında Kur'an-ı Kerim'in İlk yüz ayeti dolmadan müminlerin önüne koyduğu hayat tablosudur Kur'an'ımızın. Namazın farzlarını, orucun emredilişini, haccı dinlemeden mümin, hatta ve hatta cenneti cehennemin iman şartları olarak ayrıntısını dinlemeden, münafıklarla ilgili, Ayrıntıları Kur'an'ın hemen ikinci sayfasında öğretiyor allah Teala. Başta ne dedik? Kur'an'ın herhangi bir ayeti kıyamete kadar bütün müminler için elzemdir. Medine'de toplum müminlerden, kafirlerden ve münafıklardan oluşmuş bir toplum olduğu için Allah kitabı Kur'an'ı açar açmaz, innellezine keferu diye başlıyor. ikinci sayfa hemen. Münafıkların iki yüzlülüğünü anlatıyor hemen. Bu toplum mantığını öğrenmeyen, ne kadar adı İslami olursa olsun vakıf kurarak Kudüs'ü kurtaramaz. İslam, bu mozaiğin ortasındaki Müslümanların, Yaşayabildiği, yaşaması gereken dinin adıdır. Medine buydu. Kıyamete kadar da, Medine bu ise eğer, Kıyamete kadar da, Bütün şehirler, Fethedilmiş olsalar bile, Bu şekilde, Müslümanların İslam'ı yaşadığı şehirler olacaklar. Herkes Sultan Fatih. Rahmetullahi aleyh. İstanbul'u fethettikten sonra, niye Patriği orada bıraktı? Niye Galata'yı berbat adamlara devredip rezil işleri Karaköy'e havale etti? Orayı niye kötü bir yer olarak işgal etti? Diye merak ediyor. Hazır fethetmişin, dök Haliç'e gitsin. Haliç o zaman bu kadar da kirli değildi. Diye, az keseden bas keseden gitsin böyle nasıl olsa kolay bir şey öyle değildir fethedersen et Allah tıpkı hastalığı bir Ahmet'te Mehmet'te iyi etmekle kökünü kazıyamadığın gibi hastalığın küfrün ve nifakın da kökü kazınmaz hiçbir zaman kalacak küfrün ve nifakın olmadığı bir yerde hangi yarış ortamında İslam'ı yaşayacağız ki biz Yaşadığımız dünyayı tanımak için bu üçüncü büyük gerçeği anlamamız lazım. İstanbul'u Fatih yeniden fesetse de, Yahudisinden, Hristiyanından, münafığından, aval aval hiçbir şeye bağlanmamış başıboşundan, kesinlikle temizleyemeyecektir İstanbul'u. Salahuddin, Rahmetullahi Aleyh, Kudüs'ü fethetti, niye temizleyemedi? Çünkü İslam, hijyenik bir ortamda yaşanan dinin adı değildir. Bilakis insan ortamında yaşanan insanın da kolay kolay iman açısından yüzde yüz toplumsal bir hijyenik içine alınamayacağı bir gerçektir. Böyle yaşanır İslam. Kıyamete kadar Müslümanların herhangi bir şekilde hayalci olmamaları gerekiyor. Kurulmuş şehirler, kimin eliyle kurulursa kurulsun, Medine'den mübarek olamaz. Eh, Medine'yi de konuştuk, mümini vardı, elhamdülillah kısmı azamı onlardı, kafirleri vardı, münafıkları vardı. Peki, bu düşünce, yarın biz, bir şehir kurduğumuzda İslam namına sonucu bu olacak düşüncesi. Bizi pısırıklığa mı itiyor? İtmeli. Ürkmeye mi sevk etmeli? Hayır. Hayır. Yürüdüğün zeminin buzlu olduğunu uyarmak, düşmemeni sağlamak içindir. Eğer Allah Azze ve Celle, Topluluklardan bir topluluğa, saf İslam kitlesi içerisinde yaşamayı lütfedecek olsaydı, bunu ashab-ı kirama yapardı. Radıyallahu anhum ve radu onlar çünkü. Allah'ın razı olduğu nesildiler. Buna rağmen onlara, çetin bir yol sürdü Allah. Çetin. İnsani şartlarda, cennete girilecek melek şartlarında cennete girmek yok eğer Allah sorunsuz kafirsiz münafıksız komplosuz protokolsüz her şeye uygun bir müslümanlık İslam bir kuluna lütfedecek olsaydı herhalde bunu Seyyidül Kevne'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ihsan ederdi. Şu çilesini biraz sonra göreceğiz. Bu da üçüncü gerçek kardeşler ön söz. Dördüncü ön sözümüz. Hepimiz biliyoruz ki "O ma halaktu'l cinne ve'l insa illa liya'budun." İnsanlar da Cinler de kulluk için yaratıldılar. Ibadet için. Kulluk. Bu kulluk, gündüzleri var, gece yok diyemeyiz. Zenginler için var, fakirler için yok diyemeyiz. Mekke'de var, İstanbul'da olmaz diyemeyiz. Çok büyük projelerdir onlar. Ufak tefek işler önemli değil diyemeyiz. Yazın kulluk olur. Kışın olmaz. Hava şartlarında zaten çok zor. Diyemeyiz. Biz kulluğu nerede nefes alıyorsak, ne zaman nefes alıyorsak o zaman imtihan konusu olarak görmek zorundayız. Hatta ve hatta hatta ve hatta Mek keyifet ettiğimiz, gün, fetih, sevincinin içinde bile, imtihan vardır. Mağlup olursun, o bir imtihandır. Galip gelirsin, o bir imtihandır. Nitekim, bu ifk olayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ciğerini vurduğu zaman, Beni Mustalık denen bir gazveden dönüyorlardı. Beni Mustalık. Çok başarılı bir operasyon yapılmış, müşriklerin kafası ezilmiş, gözdağı verilmiş, sevinçle geri dönüyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab kiram. Yolda başlarına bu olay geldi. Neden? Bunu gündeme getiriyoruz. İmtihanı Filistin'deki müminin Yahudinin zulmünün altında yaşarken zanneden aynı imtihanın İstanbul'da alışveriş merkezlerinde devam ettiğini fark edemezse kaybeder. Namazı sadece yaz aylarında kılıyorsun, kışın kılmasan da oluyor. Zannetmek gibi olur bu. Nerede nefes alıyorsan, seni Allah imtihan ediyor orada demektir. Ve bu, herhangi bir şekilde, istisnası olmayan bir gerçektir. Bundan Resulullah da müstesna değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikat budur. Beşinci ön sözümüz, ifki anlayabilmek için. Dün inen Kur'an ayetini bugün, şimdi iniyor, inmiş gibi taptaze okuyacak kafaların şöyle bir hazırlık yapması için. Beşinci kural. Dedik ki dördüncü kuralda imtihanın zamanı ve mekanı yok. Yaz kış zor kolay zengin fakir büyük küçüğü yok İfk olayında değerli kardeşlerim hani bunu bir not olarak tutunuz İfk olayında bu ümmetin peygamberinden sonraki en büyük iman sahibi Ebubekir'in başı yandı ve onun kızının başı yandı. Şimdi burada değil ama bu akşam evde yatmaya gittiğimizde şöyle elimizi şakamıza koyup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberlerden sonra şu yeryüzü toprağında La ilahe illallah diyenlerin en büyüğü Ebu Bekir ve kızının başına gelen şu olay. Olayı daha sonra göreceğiz inşallah. Beşinci ön sözümüz. İmtihan kulluk sınavı, kulluğun stresi sadece ashab-ı kiramın çektiği açlık gibi açlık çekmek değildir. Bir zalim ebter oğlu zalim, epter oğlu epter gelmiş ümmeti Muhammed'in ezanını yasaklamış, Kur'an'ını yasaklamış diye ezan yasağı Kur'an yasağından ibaret değildir. Sen ve neyin varsa imtihan konususun. Hatta en çok neyin varsa, en çok neyle ilgileniyorsan odur senin imtihan konun. Biricik yavrucuğunsa şu dünyanın senin imtihanını şimdiden belirleyip üstüne bir kırmızı işaret koyabilirsin. Burada arkadaşlar muhteşem bir ders olarak kenara koyalım bunu. 12 çocuğundan en cicisi Yusufsa o kuyuya düşecek demektir. Velev peygamber ol bir şey değişmiyor. Ciğerin ona bağlanmış çünkü. Sen ciğerini kime bağladıysan, e sen nefesini oradan alacaksın. Nefes borusundan da test yapılacaksın. Soluğun test edilecek. Biricik iş yerin mi var? Hani orada yatacaksın neredeyse, o kadar seviyorsun. Orada bir belaya hazır olmak lazım. Bu sebeple kardeşler, insanın malı, ailesi, eş ve çocuklar anlamında. Hayatın kendisi hatta ve hatta din İslam bir imtihan konusudur. Bu çok önemli. Malı anladık. Zekatı vesairesi imtihan konusu. Çoluk çocuğu anladık, imtihan konusu. Hayatımızı anladık, sağlığımız, sıhhatimiz imtihan konusu. Tamam. Din nasıl imtihan konusu olur? Olur tabi. Olur tabi. Dinin kendisi de en tuzaklardan birisidir zaten. 50 yaşındasın. 49 senedir imanın 6 şartı var diyorsun. Bunu bin kere konuşmuşundur sağda solda. Sonra boş boğaz birisi, Yok öyle bir şart kader diye bir şey yok diyor. 50. senen dolmuş Müslümanlıkta. Ya aslında bu kader nereden çıktı diye konuşu veriyorsun. Bak din kendisi bir imtihan maddesi zaten. Yahudi bekliyordun sen. Dinle vurdu seni iblis. Yahudiye karşı tahkimat yapıyordun. Mesela ne yapıyordun? Yahudi sansürlü mallar listesi çıkarmıştın. Boykotlu mallarla ilgileniyordun. İblis bunun karşılığında senin kabir azabına imanını boykotlu hale getirdi. Sen hala iblisi bekle orada. İblis gelecek de ona bir şamar vuracaksın sen. İblis oyunu bitirmiş işine devam ediyor. Tekrar ediyoruz. Beşinci maddede dedik ki Dördüncü maddede ne demiştik? Nerede nefes alıyorsan orada imtihan var. Beşinci maddede de diyoruz ki ön söz olarak, ifki anlayabilmek için, Allah, Maldan, Aileden, Sıhhatten, Candan, Hatta ve hatta, Dinin kendisinden, imtihan eder. Müddessir suresinde, Cehennemi anlatırken Allah Teala "Aleyha aşar buyuruyor. Cehennemin üzerinde 19 tane görevli var. Ayet. Bu ayet inince müşrikler akıllarınca alay aldılar bunu. Ya Muhammed bizi cehennemle tehdit ediyordu. Haşa. 19 kişiymiş la bunlar. Ebu Cehil geldi dedi ki ya 5 10'unu ben hallederim. Siz de toplanıp 9'unu kovalarsınız. Kurtulduk Muhammed'in cehenneminden ya." dedi. 19 görevlisi olan bir cehennemden Koca Kureyş kurtulamaz mı? Ayetin devamında ne buyurdu Allah? Biz bu 19 rakamını tuzak olarak indirdik onlara. İçinde iman olmayanlar hepten saptı gittiler. Bir daha iman etmeyecek hale geldiler. İmanı olan Ebu Bekirlerde de Allah onlardan razı olsun ne dediler? Noh'un dokuzu hiç görevlisi olmasa bile biz korkardık Allah'tan zaten dediler. Onlar rakama takılmadılar. Ama kalbinde ur bulunanlar rakama takıldılar. Kur'an bak tuzak soru koydu önlerine. İmtihan her şeydendir. Neyin varsa ondandır. Neyin yoksa ondandır. Varlığı yokluğu her şeyin. İmtihan çünkü ve altıncı ön sözümüz kardeşler Kur'an imanımızın ruhudur nasıl bir bedenim var benim bu bedenimde de bir ruh var ve göster ruhunu yok. Etkisini göster bak ruhum var ki parmaklarımı hareket ettiriyorum. Ruhum var ki göz kapaklarım oynuyor. Müslümanlığın ruhu Kur'an'dır. Kur'an'ı elinden gidenin ruhu olmayacağı için kıpırdayan bir dini olmaz onun. Hareketsiz bir Müslümanlık yaşar ölü müslümanlık. Bu nedenle madem Kur'an bütün müminler için böyledir. Birisi çıkıp bana bu teknoloji çağının ve bu enformasyon emperyalizmi ile insanların alabora edildiği çağın güya akademik adamı olarak Kur'an'ın filan ayeti tarihseldir derse, yani o tarihe ait gerçekler onlar, bu tarihte önemi yok anlamında derse, ağzına gem vurulası adam derim, bana lazım olmayacak ayetlere mi iman ettirdi Allah beni yoksa? Gereksiz şeylere mi iman ettirdi beni Allah? Bugün veya yarın, dünyanın 5000 bin sene sonrasında da, hayat, teknoloji, dünya ne olursa olsun, Kur'an'ın birinci ayetinden son ayetine kadar, herhangi bir ayeti, herhangi bir kelimesi, harfi, filan çağdaki nesil için zaruri değildir denemez. Denirse, o zaman bir, Kur'an-ı Kerim'in bütün müminler için hak olduğunu iddia edemeyiz. ashab kiram için bir bölümü hak, bizim için bir bölümü hak demiş o. Hak ama uygulaması yok mu diyeceğiz. Nasih ile, mensuh ile, amm ile, khas ile, mücmel ile, mukayyedi ile, ne varsa Kur'an, dizilişi, tertibi, surelerinin isimlerine kadar her yeniyle, her şeyiyle Kur'an muhteşemdir, muazzamdır. Ve kıyamete kadardır. Bu sebeple herhangi bir böyle kebair günahtandır demek için demiyorum ama bazı kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i nüzul sırasına göre tefsirden okuyorlar. Bunu boş bir iş olarak görüyoruz. Ebu Bekir'in okuduğu sıralamaya göre okunursa Ebubekir Bekir yapar insanı bu Kur'an. Hangisinin ne zaman indiği kesin belli olmayan bir şekilde diz Kur'an'ı, katibi belgen yok elinde, bu sıraya göre okursan salahat din yetiştiren mantığı yakalayamazsın Kur'an-ı Kerim'den. Bu sebeple biz Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayeti için Asla ve kat'a. Bu ayet, bu zamanda, ne manaya geliyor diyemeyiz. Ebu Bekir'in zamanında radıyallahu an ne manaya geldiyse, o manaya geliyor. Herhangi bir şekilde, Kur'an-ı Kerim'e olan ihtiyacımız, suya olan ihtiyacımızdan farklı değildir. İnsan olarak, Ammar İbni Yasir, radıyallahu anhuma, ne kadar suya muhtaç ediyse, insan olarak ben de o kadar suya muhtaçım. Kur'an'da da öyle. Fatıma radıyallahu anha, ne kadar ekmeğe, yemeğe, içmeye muhtaç ediyse, ben de o kadar muhtaçım. Kur'an'da da öyle. Fatiha'sından Nas suresine kadar, Kur'an'ımızın bütünü Allah'ın emanetidir ve tek bir kelimesi fazla olmamak üzere ve elimize eksik ulaşmamış olmak üzere bizim ihtiyacımızdır. Şu kadar ki biz ifk olayını Aişe radıyallahu anh'ın başından geçmiş bir kötü olay olarak, iftira olarak görüp o günde bırakarsak, Nur suresinin 11.den 20. ayetine kadar olan bölümü, sonuç şu olur, otururuz, hem de Ramazan gecelerinde, tatlı tatlı gıybetler edip, ifk olayının benzerlerini, Müslüman evlerimizde kendimiz yaparız. Ayşe'ye tertiplenen bu olayı, olayallahu ana münafıkların başı yapmıştı. Biz ise, teraviden geldikten sonra, kendimiz yaparız. Çünkü insan olarak, o ifk olayını anlatan ayetlerin, 2500. sene içinde, taptaze olduğunu, anlamamış bulunuyoruz. İfk olayı ayetlerini, aile terbiyemiz olarak insan karakter ölçüm cihazımız olarak kullanmak zorundayız. Çünkü Kur'an benim kitabım. Nur suresi benim kitabımın suresi. İfke olayı bu surede anlatılıyor. Ayşe, Ebubekir, Omar, Ammar, Nesibe radıyallahu anhum cem'an Onların içtiği suyu içerek onlar gibi insanca yaşıyorsun. Ama onların ayetleri, onlara in söylenen hadisler gündemimin dışında olabiliyor. Yanlış. Bu yok. İkinci bölümde sureye devam edeceğiz. Bu ön sözlerden sonra inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.